Allah abi bu karılar niye böyle? Bize niye hiç yüz vermeyin? Onun adına sıçam onlar ancak köpek oğlum bunlar Kancık kalta balçık olsam yine havlar Yine bağırır kış kışta hoşta puşta gitmez vır var Kaçımı tırmalar ancak pır pır diye kaçarım ara gibi sokarım Allah! 40 günde yıkansam ben yine kokarım Şoparı ona para bana tanı para kurayım Ama cıkıcık cık adamın ağzına sıçayım Fuck you koyayım. Ya abi ben yine bir bok anlamadım amına koyayım. Hep böyle karışık karışık mı konuşacaksın? Oğlum bunları ben Almanya'da öğrendim. Almanya'da herkes böyle konuşuyor. Herkes, herkes. Ben de artık Türkiye'ye taşıyacağım. Ülkem de zenginlesin Ülkemle de kartel kuracağım. Kartel diye bir grup kuracağım. İlk önce, ilk hedefim odur, ilk proje odur. Sonra bakacağız, önümüze bakacağız, ilerleyeceğiz. Pazarlarda üç milyon tişörtler satacağız, kartel diye. Tamam oğlum, sen de RCA'ya olacaksın. Ne? Hadi bakalım. Hadi bakalım baba da ben... Ne yolacağım? RCA'ya olacaksın oğlum. Olurum baba, sen iste ben her şey olurum. Her şey olurum ben. Neden senin şarkı söylüyorsun? Ben bana bir şey söylemiştim. Ve kartal kurulmuştu. 95'te Türkçe rap hızlı adımlarla piyasanın rakiplerinden oluyordu. O sırada olan bitenlerden habersiz büyümekte olan bir çocuk. Yeter, sus oğlum. Yeter, sus oğlum. Yeter, Yeter, yeter ama Şey inşallah o zaman daha İlerdi <gülüyor> Kitleleri önverecek bu rapçi bilmiyordu Dreamtv'de bir hikayetleri yapılmıyordu Yani rahatlı değil biliriz Ama şimdi bu rahatlığın <gülüyor> Sahibi değil Gözümün içine bakacak adbdb Daşir rap belabe demede cariyem de, Bu demele basyonum bilendi beni bilen Dilencide ve dekem kulak burun bunaldı Van durakta bence komşuya sapan dikkat diken ne <gülüyor> de Ça, deva, mes dieux.